Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Vallahi ben bunun hayırlı olacağını umarım. Demek sonunda harekete geçtiler. Gelsinler bakalım. Allah, Resulünün ve inananların yanındadır. Kadınlarımız da bizimle birlikte gelsin.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 Şehrin dışında düşmanla çarpışma yapılması yönündeki görüş ağırlık kazanıyordu. Gençlerin bu konudaki istek ve heyecanı aksi yönde fikir sahibi olanları bile ikna etmek üzereydi. Hazreti Hamza sözü aldı. Ya Resulallah sana yemin ederim ki bu kılıcımla Medine dışında Kureş müşrikleriyle savaşmadıkça yemek yemeyeceğim. Ya Resulallah rüyanda gördüğün boğazlanmış hayvanın temsil ettiği şeyin Ashabının şehadeti olduğunu söyledin. Ben o şehitlerden biri olmayı umuyor ve Allah'a dua ediyorum. Bizi cennete girmekten mahrum etme. Allah'ım. Bizler bizler bizler düşmanla karşılaşacak. Gerekirse bu yolda canlarımızı feda edeceğiz ve böylece cennete kavuşacağız. Müşriklerse cehennemi boylayacaklar. Ya Resulallah. Kureyş müşriklerini Mekke'ye döndükleri zaman Muhammed'i ve arkadaşlarını kendi şehirlerinin içinde kuşattık gedirtmeyelim. Allah bizi senin sayende destekleyecektir. Bugün savaşmaya daha istekliyiz ve imkanımız daha çok. Bizi kuşatmalarına izin verme. Hem biz onların önüne çıkmazsak Urz'da yaptıkları gibi geçtikleri her yeri talan ederler. Ne hurmalıklarımız ne ekinliklerimiz kalır. Evet, evet. Doğru. Doğru. Doğru. Doğru. doğru. Ey Allah'ın Resulü. Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu En sonunda Kur'a çekmek zorunda kaldık Kur'a ona çıktı Oğlum saat gitti ve şehit oldu Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum Dün gece oğlumu rüyamda gördüm Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu Bana baba cennette bana katılsana Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına eriyim. Peygamberimiz Haysemen'in bu samimi isteğini yerine getirdi. Arkadaşları onun dua ettiğini Dudaklarının kıpırdamasından anladılar Asabı ı kiram bu manzara Karşısında duygulanmışlardı Abdullah bin Cahş da Sessizce şöyle dua etmekteydi Allah'ım Senden şehitlik istiyorum Yarın beni düşmanla Karşılaştır Onlar beni öldürsünler Hatta cesedimi parçalasınlar Beni dirilttiğin zaman Vücuduna ne oldu diye sor Ben de Ya Rabbi senin ve Resulün için yapıldı diye. Peygamberimiz cuma namazını kıldırdıktan sonra Müslümanlara vaaz etti. Allah yolunda cihadın öneminden bahsetti. Sonra da zırhını giyip hazırlanmak için evine girdi. Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer de yardım için yanına girdiler. Rasulullah zırhını gömleğinin üstüne giydi, beline kayıştan bir kılıç kemeri bağladı ve boynuna kılıcını astı. Arkadaşlarının yardımıyla kalkanını da sırtına astı. Savunma savaşı yapılması yerine şehrin dışında düşmanla çarpışmaya karar verilmişti. Ama asabı ı kiramdan bazıları huzursuzdu. Rasulullah'ın isteğine aykırı hareket edildiğini düşünüyorlardı. Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr, Müslümanlara şöyle seslendiler. Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yapın. Siz onun hakkında o kendiliğinden bir şey söylemez denildiğini duymadınız mı? Evet, evet. Doğru, doğru. doğru. doğru. doğru. Evet, evet. Peygamberimiz zırhını giymiş ve silahını kuşanmış olarak evinden çıktığında Medine dışında çarpışmak için görüş beyan edenlerin hepsi yaptıklarına pişman oldular ve şöyle söylediler. Ya Resulallah, senin hoşlanmadığın şeyi biz de istemeyiz. Doğru, doğru. Eğer Medine'de kalmak istiyorsan Medine'de kalalım. Sana aykırı hareket etmemiz mümkün değildir. Nasıl istersen öyle olsun. Peygamberimiz... Bir peygamber zırhını giydikten sonra düşmanla çarpışmadan zırhını çıkarmaz. Allah'ın adıyla düşmanınızın üzerine yürüyün. Sebat ederseniz zafer sizindir diyerek alınan karardan dönülmeyeceğini söyledi. İslam ordusu taarruz düzenini alırken her evde bir telaş yaşanıyordu. Hiçbir Müslüman geride kalmak istemiyordu. Amr bin Cemuh ayağının birindeki engel yüzünden ciddi yürüme problemi yaşayan biriydi. Dört oğlu savaş için hazırlanmış yola çıkmak üzereydi ki babalarının da zırhını giyinmiş olarak onları beklediğini gördüler. Baba hayırdır? Ben de sizinle savaşa geliyorum. Babacığım, Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saydım. ''Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.'' ''Baba neden böyle yapıyorsun? Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?'' ''Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.'' Anne, babama bir şey söyler misin? Biz ne desek dinlemiyor. Amr, neden bizi üzüyorsun? Bak, cihada dört tane aslan gibi evlat gönderiyorsun. Senin gitmen gerekmiyor. Allahsa da, Resulü de bu konuda senden bir şey beklemiyor. Lütfen ısrar etme. Ne güzel. Herkes cennete giderken ben kadınlar ve çocuklarla evde kalayım. Ben bunu peygamberimize sormadan duramayacağım Baba nereye gidiyorsun? Peygamberimizin yanına gidiyor Hadi biz de arkasından gidelim Amr bin Cemuh dediği gibi peygamberimizin huzuruna geldi Ya Resulallah Şu arkamda gördüğün oğullarım Şunu bunu bahane ederek Beni seferden alıkoymak istiyorlar Oysa ben seninle sefere çıkmayı ve cennette şu aksak ayağımla dolaşmayı istiyorum. Ya Resulallah sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip dolaşmamı uygun görmez misin? Peygamberimiz evet uygun görürüm ama Allah seni mazeretli saymış ve seni savaşmakla sorumlu tutmamıştır dedi. Ya Resulallah biz de aynısını söyledik. Bu şekilde savaşa katılmasına gerek yok dedik. Yoksa başka bir niyetimiz yoktu. Peygamberimiz Amr'ın savaşa katılma arzusunu görünce oğullarına şöyle dedi. Siz onu alıkoymak zorunda değilsiniz. Kendi haline bırakın. Allah'ın ona şehitlik nasip etmesi umulur. Bu sözler üzerine oğulları babalarına ısrar etmeyi bıraktılar. Amr son derece mutlu olmuştu. Allah'ım bana şehitlik nasip et. Benim mahrum ve kederli bir biçimde ev halkıma döndürme yarabbim. Peygamberimiz her zaman yaptığı gibi orduyu kontrol ediyordu. Ebu Said el-Hudri o zamanlar 13 yaşındaydı. Savaşa katılmak istiyordu. Babası durumu Resulullah'a izah etmek istedi. Ya Resulallah! Oğlumun yaşı küçük olsa da iri yapılıdır. Müsaade edersen bizimle gelsin. Peygamberimiz Ebu Said'i tepeden tırnağı süzdükten sonra onu geri götür dedi. Aynı şekilde Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı da geri çevirdi. Saf saf dizilmiş askerlerin arasında parmak uçlarında yükselmeye çalışan bir delikanlı daha vardı. 16 yaşını yeni doldurmuş bu gencin adı Rafi'ydi. Peygamberimiz onun ısrarlı isteği üzerine savaşa katılmasına izin vermişti. Rafi ile aynı yaşta olan Semure, orduya katılabilmek için bir şans yakalamıştı. Babasına şöyle dedi. Babacım, Allah'ın Resulü Rafi'ye müsaade etmiş. Halbuki biz onunla görüşeriz. Ben ona galip gelirim. Ne olur söyle de ben de katılayım orduya. Tamam, hadi gel beraber söyle. Ey Allah'ın Resulü! Bir maruzatımız var. Rafi'yi orduya kabul etmişsin. Oğlum Semure de onunla yaşıttır. Hatta güreşirsek ben onu yenerim diyor. Oğluma da müsaade eder misin? Peygamberimiz Semure'nin de orduya katılmasına izin verdi. Abdullah bin Amr 3 yıl önce Mekke'ye bir putperest olarak giderken Peygamberimizle karşılaşmış ve kısa sürede Müslüman olmuştu. İkinci Akabe biyatında peygamberimize onu koruyacağına dair söz verenlerdendi. Abdullah bin Amr savaş için hazırlık yapmak ve çocuklarıyla vedalaşmak için evine gitti. Yedi küçük kız çocuğu ve delikanlılık çağında Cabir isimli bir oğlu vardı. Eve geldiğinde Cabir mescitten henüz dönmüş silahlarını ve zırhını hazırlıyordu. Bedir savaşına gidemediği için bu savaşta bulunmayı çok arzu ediyordu. Hoş geldin baba. Ben de hazırlıklarımı tamamladım. Ne zaman yola çıkıyoruz? Oğlum gelsene şöyle yanıma otur. Konuşmamız lazım. Seni dinliyorum baba. Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum. Ama bu savaşa ben gitmeliyim. Ama baba... Oğlum yedi kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum. Babacığım... Yavrum e, ne demek istediğini biliyorum ama bu sefer ben gitmeliyim. Allah'ın hakkımızda takdir ettiği şey şüphesiz yaşanacaktır. Hislerim bana bunu söylüyor. Allah beni o makama erdirirse, senin de geride kalan aileme sahip çıkmak gibi büyük bir sorumluluğun olacak. Hakkını helal et. Helal olsun. Asıl sen helal et. Helal olsun. Abdullah bin Amr dediği gibi yaptı. Kızlarını oğlu Cabir'e emanet ederek onlarla vedalaştı ve orduya katıldı. Uğut büyük bir heyecanla iyilikleri bekliyordu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.